157. konu, Vahşi bin Harbin Müslüman oluşu, Allah'ın Resulü, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi bin Harbe haber göndererek onu İslam'a davet etti, Vahşi, Resulü Ekrem'e şu cevabı gönderdi, Ey Muhammed, sen beni İslam'a nasıl davet edersin, halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah'a ortak koşan veya zina eden bir kimse günahlarla karşı karşıya gelir, onun için kıyamet gününde azap kat kat verilir, o azabda rezil ve zelil olarak kalır. Ben ise bütün bunları yaptım. Acaba benim için bir ruhsat var mıdır? dedi. Bunun üzerine Cenabı Hak, Furkan suresinin 70.